Dijital Kültür Makaleleri 11 Dijitalleşme ve Metodoloji Sosyal medya bağımlılık yapar mı? Kısa yoldan cevap evet. Hatta bazı araştırmalar Facebook kullanımı ile kokain kullanımının vücutta benzer etkiler yaptığını da göstermekte. Ancak bu soruyu önce bir üst boyuttan irdelemek lazım. Yani bir şeyin bağımlılık yaptığını nasıl anlaşılır? Bellidir ki bugün bilimsel olarak kabul edilmiş bir gözlem deney modeli sonucunda bir şeyin bağımlılık yapıp yapmadığı belirlenmektedir. Peki dijital dünyada bir şeyin bağımlılık yapıp yapmadığını nasıl anlaşılır? Yine aynı yolda mı? Yoksa başka dijital alternatif modeller geliştirilebilir mi? Mart ayında brandwatch.com sitesi bir araştırma yapmış. Araştırma modeli oldukça basit. Sosyal medya üzerinde İngilizce olarak ben nokta nokta bağımlısıyım veya ben nokta nokta kullanmayı bırakıyorum cümleleri araştırılmış. Ve bu formatta yazılmış cümlelerde nokta nokta ile belirtilen yerler yazılmış olan kavramlar içinden sosyal medya sitelerine işaret edenler ayıklanıp istesniği çıkarılmış. Bu çalışmaya göre kişiler sırasıyla Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram bağımlısı olduklarını ve benzer şekilde yine Twitter, Facebook ve Youtube kullanmayı bırakıyor olduğunu beyan etmekte. Bu çalışma bilimsel mi? Sanırım mevcut bilimsel kriterler çerçevesinde değil. Bir yanda bağımlılık beyanını destekleyen bilimsel veri eksikliği, bağımlı olduğunu nereden bileceğiz? Diğer yanda bırakıyorum beyanın ardından bırakıp bırakmadığının bilinememesi. Mevcut kriterler çerçevesinde bilimsel olmadığı halde bu araştırmayı ilginç kılan şey nedir? Yaklaşık 40 bin kişinin beyan verisi, 6 aylık bir araştırma süresi. Benzer bir çalışma bütünüyle bilimsel kriterler gözetilerek yapılsaydı, 6 ayda 40 bin kişi üzerinde gerçekleştirilebilir miydi? Maliyeti aynı mı olurdu? 40.000 değil belki de birkaç düzene denek üzerinde yapılacak bilimsel bir çalışma, bilimsel olduğu için tüm dünyanın tablosu diye kabul edilecekti. Oysa şimdi elde 40.000 kişinin beyan verisi olduğu halde süreç bilimsel olmadığı için dudak bükülecek. Benzer ikilemi başka pek çok alanda tespit etmek olası. En pratiği temsili demokrasi ile doğrudan demokra demokrasi uygulamaları arasında. Temsili demokrasi, demokrasi dışındaki o kabul edilmez de diğer modellerle kıyaslandığında en doğrusu olduğu ve eldeki lojistik imkanlarla demokrasinin başka türlü hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için icat edilmiş bir model. Lojistik sıkıntılar aşıldığında gereksinim duyulmayacak ve yeni doğrudan katılımcı demokrasiye terk edecek bir alternatif. Gerçekten de öyle mi? Yoksa temsili demokrasi, demokrasi denildiğinde kendisini alternatifçis hale mi getirdi? Dijitalleşme nasıl ki ekonomik süreçlerde değer katmayan aracıları ortadan kaldırıyorsa, bilim, demokrasi veya diğer alanları da benzer şekilde tehdit ediyor. Katalizör veya aracılık edenler ya değer kattığını yeniden ispat etmeli ya da model yenilenmeli. Dijitalleşme hiçbir şey yapmasa bile her zamankinden çok daha fazla miktarda verinin yakalanıp işlenmesini sağlıyor. Öyle ki konu daha çok veriyle daha hassas ölçüm yapma formülünün ötesine geçiyor. Metodu değişmeye zorluyor.